Ah, raftan dolu bir tüfek kaldı. Güney denizlerinde sefer eden gemilerin kaptan kameralarında bir tüfek rafı bulunur her zaman. Tüfeğin namlusunu starbaka doğru çevirerek bağırdı. Dünyanın tek sahibi tanrıdır. Pekod'un tek kaptanı da benim. Hadi, çık güverteye. İkinci kaptan bir ara üstüne çevrilen tüfeğin kurşununu gerçekten yemiş gibi irkildi. Gözleri ışıldadı, yanakları kıpkırmızı oldu. Ama kendini tutup neredeyse kanlı bir halde çıktı gitti. Çıkmazdan önce de bir an kameranın eşiğinde durup şöyle dedi. Bu yaptığın beni horlamaktan da beter bir şey kaptan. Ama yine de Starbuck'tan sakın demeyeceğim sana. Desem de gülersin zaten. Sen kendinden sakın ihtiyar. Ahap. Ahab'dan sakınsın. Starbuck gittikten sonra kafa tutuyor ama yine de söz dinliyor diye mırıldandı Ahab. Pek çekingen bir yiğitliği var doğrusu. Ne dedi? Ahab, Ahaptan sakınsın. Boş bir laf değil bu. Sonra dalgınlıkla tüfeği baston olarak kullanıp demir gibi sert bir yüzle kamerada bir aşağı bir yukarı yürüdü. Ama çok geçmeden alnının derin buruşuklukları siliniyor gibi oldu. Tüfeği yerine koyarak güverteye çıktı. Starbuck'a alçak sesle Sen iyi adamsın Starbuck, fazlasıyla iyi dedi. Sonra sesini yükseltip gemicilere bağırdı. Baba Fingo yelkenlerini sarın, Gabya yelkenlerini iyice camadana vurun. Önde de arkada da. Maistar'a serenli geri çekin, gemi durunca büyük ambarı boşaltın. Ahab'ın Starbuck'a niçin böyle davrandığını düşünmek boşunadır belki de. Ya Ahab'ın içinde nasılsa kalmış bir doğruluk kıvılcımıydı bu, ya da ihtiyatlı bir politikaydı. Çünkü böyle bir durumda geminin önemli başlarından biriyle bir süre için bile açıkça kavgalı olmak hiç doğru değildi. Her neyse, buyruklar yerine getirildi ve gemi durdu. Araştırmalar sonunda ambara son konulan varillerin sapa sağlam olduğu, sızanların daha aşağılarda bulunduğu anlaşıldı. Hava durgun olduğu için, gemiciler daha derinlere indiler. En alt kattaki koskoca fıçıların uykusunu darmadağın edip, bu dev gibi kösebekleri kapkara bir gece arasından gün ışığına çıkardılar. Öyle derinlere indiler ve en dipteki 318 litrelik fıçılar öyle eski, öyle yıpranmış, öyle yosun tutmuş bir haldeydi ki, bir köşede Nuh kaptan zamanından kalma küflü bir fıçı bulacaklar. Bunun içinden de eski paralar, Dünyaya tufanın olacağını haber veren duvar ilanları çıkaracaklardı neredeyse. İçinde su, ekmek, sığır eti bulunan 42 galonluk fıçılar, kat kat fıçıh tahtaları, fıçı çemberleri birbiri ardından güverteye getirildi. Öyle ki orada yürüye mesale geldik artık. Boşalan tekne ayaklarımızın altında Roma'nın katakombları gibi güm güm ötüyor, boş bir damacana gibi yalpalıyor, yuvarlanıyordu denizde. Pekot, kafası Aristoteles gibi dolu ama midesi boş bir öğrenciye dönmüştü. Tepesi ağırlaşıp gövdesi hafiflemişti. Bereket versin, bir tayfuna tutulmadık o sırada. İşte o günlerde benim yabanıl dostum, can yoldaşım zavallı Kuek öyle bir hastalandı ki az kalsın sonsuz dünyaları boylayacaktı. Şunu da söyleyeyim, balina avcılığında bedava yaşamak diye bir şey yoktur. Rütbeniz yükseldikçe başınızın derdi de artar. Kaptan oluncaya değin mesleğin her basamağında işiniz biraz daha zorlaşır. Zavallı Koye Koye olarak yalnız diri balinanın olanca öfkesine göğüs germekle kalmıyordu. Önceden de söylediğimiz gibi dalgalı denizlerde ölü canabanın sırtına biniyor, daha sonraları da ambarın karanlıklarına inip sabahtan akşama dek bu derin zindanda kantır içinde çalışarak ağır fıçıları yerlerine yerleştiriyordu. Kısacası balinacılıkta, ambar işleri de zıpkıncıların başına yıkılır. Savallı kuek, kuek Geminin karnı yarı yarıya boşaldığı sıralarda ambar kapağından eğilip halini görmeliydiniz aşağıda. Yarı beline kadar çıplaktı. Bir kuyunun dibine düşmüş, yeşil benekli bir kertenkele gibi, dövmeli bedeniyle o rutubetli, o vıcık vıcık yerde didinip duruyordu. Bicare yabanıl için orası gerçekten bir kuyu, bir buz deposuydu. Ne gariptir ki sıcaktan her ne kadar ter dökmüşse de yine de fena halde üşütmüş, hastalanıp ateşi yükselmişti. Birkaç gün bu ateşle cenkleştikten sonra hamağından kımıldayamaz olmuş, ölüm kapısının tam eşiğine gelmişti. Bitmek tükenmek bilmeyen bu birkaç gün içinde öyle bir eridi, öyle bir eridi ki kemiklerinden ve dövmelerinden başka bir şeyi kalmadı sanki. Eti eriyip, elmacık kemikleri dışarıya fırladıkça, gözleri gittikçe büyüyor, garip ve tatlı bir ışıkla doluyordu. Bu gözlerin sevgi dolu ve derin bakışları, hastalığın ortasında bile, Kuekoek'teki ölümsüz sağlığın hiçbir zaman değişmeyen gürbüzlüğünü kanıtlar gibiydi. Suda halkalar nasıl silindikçe genişlerse, onun gözlerinin halkaları da sonsuzluğa doğru açıldıkça açılıyordu. Bu can çekişen yabanıl adamın baş ucuna oturduğunuz zaman korkuyla karışık anlatılmaz bir saygıyla doluyordu içiniz. Kue Kuekuek'in yüzünde gördüğünüz garip şeyler Zerdüşt'ün ölümünde hazır bulunanların onun yüzünde gördüklerine benziyordu. İnsanoğlunda gerçekten gizemli ve korkunç olan şeylerden hiçbiri bugüne dek ne sözle anlatılabilmiştir ne de kitaplarla. Her şeyi bir düzeye indiren ölümün eşiğinde tüm gizler bir an çözülür gibi olur ama bunu ancak ölüler dünyasından geri dönebilecek bir yazar doğru dürüst anlatabilir. Yine söylüyorum. Zavallı Kuekuek, kuek, sallanan hamağında sessizce yatarken, yüzünde öyle gizemli düşüncelerin gölgesi dolaşıyordu ki, can çekişen hiçbir keldaninin, hiçbir Yunanlının daha yüce, daha kutsal düşünceleri olabileceğini sanmam. Dalgalanan deniz, son uykusunu uyusun diye sanki onu tatlı tatlı sallıyor ve okyanusun gözle görülmez kabaran suları sanki onu gidici cennete doğru yükselttikçe yükseltiyordu. Gemidekilerin hepsi umudu kesmişti ondan. Kuekuek'e gelince onun kendi akıbeti üstüne ne düşündüğü garip bir dileği sayesinde açıkça anlaşıldı. Kuekuek kül rengi bir sabah nöbetinde gün tam ağıracakken gemicilerden birini çağırdı adamın elini tutarak anlattı. Nantakıt'tayken koyu tahtadan yapılmış küçük sandallar görmüş. Doğduğu adada silah yapmak için kullanılan ağaçların içine oyulan sandallara benziyormuş bunlar. Soruşturulunca öğrenmiş ki Nantakıt'ta ölen tüm balin avcıları bunların içine yatırılıyormuş. Ölünce böyle yatmak pek hoşuna gitmiş çünkü kendi yurdunun geleneklerine az çok uygunmuş bu. Orada da ölen bir savaşçı mumyalandıktan sonra sandalına uzatılır ve yıldızlı cennet adalarına gitmek üzere sulara bırakılırmış. Onların inancına göre yıldızlar birer adaymış. Onların kıyısız ve tatlı denizleri gözle görülen ufukların ta ötesinde mavi gökyüzüyle kaynaşarak samanyolunun beyaz köpüklü dalgalarına kavuşulmuş. Deniz geleneklerine uygun olarak, hamağın içine dikilip, aşağılık bir şeymiş gibi denize atılmak, ölüleri yiyen köpek balıklarına yem olmak düşüncesi ürpertiyormuş, kuye kuye ki. Hayır, ille de Nantakıtlılar gibi küçük bir sandal istiyormuş. Hem balinacı olduğu için kendisine ayrıca uygunmuş bunlar. Balina sandalları gibi bu sandal tabutlarında omurgası yokmuş. Bu yüzden de bunlar pek dümene gelmez, geleceğin karanlık yüzyılları içinde dalgalara uyarak, akıp gidermiş. Bu garip istek kaptanlara duyurulunca Marangoz Kuekuek'in her dediğini hemen yapma evrini aldı. Geçmiş bir seferde Lakadi adalarının korularından kesilmiş tabut renginde yabansı eski tahtalar vardı gemide. Tabutun bu koyu renk tahtalardan yapılması söylendi. Marangoz siparişi alır almaz her zamanki kayıtsız tez canlılığıyla cetvelini kaptığı gibi başkasaraya gitti. Kuekuek'in tam bir ölçüsünü aldı. Cetvelin yerini her değiştirişinde Kuekuek'in bedenini tebeşirle işaretliyordu özene bezene. Long Island'lı gemici ah zavallıcık dedi şimdi artık ölmek zorunda. Marangoz tezgahına döndüğünde kolaylık olsun göz önünde bulunsun diye aldığı ölçüleri tam olarak masanın üstüne yeniden çizip çentikledi. Sonra keresteleri ve takım taklavatını toplayıp işe koyuldu. Son çiviyi vurup kapağı da rendeleyerek yerli yerine oturdunca tabutu omuzuna aldığı gibi başka sıraya yolladı ve ölünün hazır olup olmadığını sordu. Kuekuek tabutu geldiği yere geri göndermek isteyen gemicilerin hem gülerek hem de kızarak bağırışlarını duyunca tabutun hemen önüne getirilmesini buyurdu. Herkes şaşakaldı. Bu dileğe karşı koymanın da yolu yoktu. Çünkü ölmek üzere olanların arasında öyleleri vardır ki zorbalıkta tüm ölümlü insanları yaya bırakırlar. Üstelik de bu zavallılar pek yakında hiç kimsenin rahatını kaçırmayacakları için onların gönlünü hoş etmek elbette daha doğrudur. Kuek Kuek hamağından eğilip tabutu uzun uzun gözden geçirdi. Sonra zıpkınını isteyip tahta sapını çıkarttı. Zıpkının demir kısmını sandalında kullandığı kısa küreklerden biriyle tabuta koydurdu. Dileği üzerine tabutun kıyılarına peksimetler sıralandı. Başucuna bir şişe tatlı su yerleştirildi. Ayak ucuna ambarın dibinden getirilmiş ve hızar tozuyla karışık küçük bir torba toprak konuldu. Yastık olarak da bir yelken bezi dürüldükten sonra kuyakuyak son yatağının rahatlığını denemek üzere tabuta konulmasını istedi. Birkaç dakika hiç kıpırdamadan tabutta upuzun yattı. Derken bir gemicinin gidip çantasından küçük tanrısı yoyoyu getirmesini istedi. Sonra yoyosunu kucaklayıp kollarını göğsünde kavuşturdu. Ambar kapağı dediği tabut kapağının üstüne konulmasını istedi. Kayıştan menteşeleri olan kapağın alt kısmı yerine oturunca görünürde Kuya Kuekin kanlı yüzünden başka bir şey kalmadı. Rarmay, tamam, kolay bu iş diye mırıldandı. Sonra gene hamana yatırılmak istedi. Ama bu olayın başından beri usulcacık ortalarda dolaşan Pip, kue, kue, kue tabuttan çıkarılmadan önce ona yaklaştı, alçak sesle hıçkıra hıçkıra zıpkıncının elini tuttu. Öteki elindeki tefi bırakmadan konuştu. Zavallı serseri, bıkmadın mı boyuna dolaşıp durmaktan? Yine nerelere gidiyorsun? Akıntılar seni kıyıları nilüfer çiçekleriyle dalgalanan ocağım antil adalarına götürürse, küçük bir dileğim var senden. Ne olur Pip diye biri var. Ara onu. Uzun zamandır kayıplara karıştı o. Oradadır sanıyorum. O uzak Antil adalarında. Bulursan avut onu. Çünkü çok dertli olsa gerek. Bak tefini bıraktı da gitti. Ben buldum tefini. Şimdi öl artık kuek kuek. Öl de ölüm teflerini çalayım senin. Lomboz'dan bakan Starbuck şöyle mırıldandı. Yüksek ateşli hastalıklarda kara cahil adamların eski dillerle konuştuklarını söylerler. Bu sırrı kurcalayanlar hep şu sonuca varmışlar. Bu adamlar tamamıyla unutulmuş çocukluk yıllarında o eski dilleri bir bilginin ağzından gerçekten de duymuşlardır. Belki yanılıyorum ama bana kalırsa zavallı Pip de öyle. O da garip ve tatlı çılgınlığı içinde ilk tanrısal yurdumuzdan haberler getiriyor bize. Başka nereden öğrenmiş olabilir bunları? Bak, bak konuşuyor yine ama bu kez daha da çok sapıtıyor. İkişer olalım, sıraya girelim, girelim, Genel yapalım onu. Hey, zıpkını nerede? Şuraya koyun zıpkınını. Ah, şimdi bir dövüşken horoz bulsak, başına tüneyip bir ötse. Erkekçe ölüyor, kuek-uek. Unutmayın bunu, erkekçe ölüyor, kuek-uek. Sakın unutmayın bunu, erkekçe ölüyor, kuek-uek. Erkekçe diyorum, erkekçe, erkekçe. Ama o aşağılık küçük bip, korkakça öldü. Tir tir titreyerek öldü. Dinleyin beni. Pip'i bulursanız Antil adalarında herkese söyleyin bir kaçak olduğunu, bir korkak olduğunu. Korkak diyorum, korkak. Balina sandalından atladı deyin. O aşağılık pip için tef çalmam. Burada yeni baştan ölse bir general gibi selamlamam onu. Hayır, dünyada selamlamam. Korkakların canı cehenneme, canı cehenneme, boğulsun gitsin hepsi, sandaldan atlayan pip gibi yüz karası, yüz karası.